1170, numaralı konu, Enes'in dilek namazı kılması ve ihtiyacının giderilmesi, evet, Enes'e yaz mevsiminde bostancısı geldi, susuzluktan şikayet ediyordu, Enes, bana su getirin, dedi, su getirdiler, abdest aldıktan sonra, göklere bak, bir şey görüyor musun, dedi, bostancı, bir şey göremiyorum, dedi, Enes içeri girdi, yine namaz kıldı, üçüncü veya dördüncü defasında bostancı, ben kuş kanadı kadar bir bulut görüyorum, dedi, Enes namaza devam edip, dua etti, bostancı, Anca Enes'in yanına girip, gök tamamen doldu, yağmur yağmaya başladı, dedi, Enes, o halde Biş bin Şaf ın gönderdiği ata binde bak, yağmur nereye kadar gelmiştir, dedi, o, ata bindi, çevreyi dolaştı ve hayretle gördü ki, yağmur Enes'in bahçesinden öteye geçmemiştir.